İslam ve Batı dünyalarının daha önce hiçbir zaman bugünkü kadar birbirine yaklaşmamış olduklarını görüyordum. Bu yakınlaşma, görünen ve görünmeyen yanıyla bir çatışma kimliği taşıyordu. Batı kültürünün etkisi altında birçok Müslüman, ruhen gün geçtikçe biraz daha yoksullaşıyor, biraz daha asli kimliğinden uzaklaşıyor. Hayat standartlarında sağlanan iyileşmenin, ancak insanın ruhen yükselmesine yardımcı olduğu zaman... Değerli ve anlamlı olacağını söyleyen, eski inançlarını anlamaz duruma gelen Müslümanlar, şimdi batının dini olup bitenin ardındaki efsunlu mırıltı durumuna indirgeyerek, önlerinde açtığı ilerleme bataklığına, ilerleme putçuluğuna gömülmek üzereler. Ve bu yüzden de gittikçe küçülüyor, cüceleşiyorlar. Bütün türleriyle kültürel taklitçilik, yaratıcılığın tersine ona tevessül eden insanları, küçültmeye yazgılıdır. Bu, Müslümanların batıdan özellikle bilim ve teknoloji alanında çok şeyleri öğrenemeyeceği anlamına gelmez. Çünkü bilimsel kavram ve yöntemlerin kazanılması başka şey, taklitse başka şeydir. İlmin nerede olursa olsun alınması gerektiğini zanneden bir dinin bağlıları için bu durum daha da açıktır. İlim ne doğunun malıdır ne de batının. Çünkü her bilimsel buluş, İnsanlığı bir bütün olarak kucaklayan, sonu gelmez entelektüel çabalar zincirinin bir halkası durumundadır. Her bilgin yapısını kendinden önce gelenlerin, bunlar ister kendi kavminden olsun, ister yabancı kavimlerden, kurduğu temeller üzerinde yükselmektedir. Ve bu yapıyı yükseltme süreci, söküp yapmalarla, düzeltme ve olgunlaştırma çabalarıyla, insandan insana, çağdan çağa, medeniyetten medeniyete uzayıp gitmektedir. Öyle ki, belli bir çağın ya da belli bir medeniyetin bilimsel başarılarının münhasıran şu çağ ya da bu medeniyete ait olduğu hiçbir zaman söylenemez. Değişik çağlarda değişik uluslar, insanların ortak bilgi hazinesine ötekilerden daha büyük katkıda bulunmuş olabilirler. Ama uzun vadede bu miras bütün insanlığın malıdır ve her ulus meşru paylaşım hakkına sahiptir. Müslüman medeniyetinin Avrupa medeniyetinden daha baskın olduğu bir çağ vardı. Devrimci nitelikte birçok teknolojik buluşu bu medeniyet miras bıraktı Avrupa'ya. Hatta daha da fazlasını. Modern bilim ve medeniyetin üstünde yükseldiği bilimsel yöntemin gerçek temellerini. Bununla beraber, Cabir İbn Hayya'nın kimya bilimine gerçek bilimsel niteliğini kazandıran temel buluşları, kimya bilimini hiçbir zaman, Arap bilimi haline getirmedi. Keza, ne El-Harezmi tarafından geliştirilen cebirin, ne de El-Battani tarafından geliştirilen trigonometrinin birer Müslüman bilimi olduklarını söyleyemeyiz. Tıpkı bir İngiliz tarafından formüle edildi diye, bir İngiliz yerçekimi kanunundan söz edemeyeceğimiz gibi. Bütün bu başarılar, insan soyunun ortak malıdır. Bu nedenle, Müslümanlar bilim ve teknolojide modern yöntemleri benimserlerse, insanları birbirinin deneyimlerinden yararlanmaya iten, tekamülcü içgüdülerine uymaktan başka bir şey yapmış olmayacaklardı. Fakat hiç ihtiyaçları olmadığı halde, kalkıp batılı yaşama biçimlerini, batılı davranış kalıplarını, adet ve toplumsal kavramları benimserlerse, bunun onlara sağlayacağı hemen hiçbir şey yoktur. Çünkü batının bu konuda onlara vereceği şey, Kendi kültürlerinin verdiği, kendi inançlarının yönelttiği şeyden hiçbir bakımdan daha üstün değildir. Müslümanlar serin kanlılıklarını muhafaza eder de, ilerlemeyi bir amaç değil, sadece bir araç olarak görürlerse, sadece kendi iç özgürlüklerini elde tutmakla kalmaz, belki yaşama sevincinin yitirilmiş tadını batılı insana da aktarabilirler. Gemideki Yemenliler arasında kısa boylu, zayıf, kartal burunlu biri vardı. Yüzü öylesine gergindi ki, sanki ateşin karşısında duruyordu. Ama hareketleri sakin ve ölçülüydü. Benim, İslam'a yeni girdiğimi öğrenince özel bir ilgi gösterdi bana. Saatlerce güvertede oturur, onun Yemen'deki dağ köyü hakkında anlattıklarını dinlerdim. Bu yeni dostumun adı, Muhammed Salih'ti. Bir akşam, aşağı güverteye yine onu ziyaret için indim. Arkadaşlarından biri, demir kanepesi üzerinde ateşler içinde yatıyordu. Bana gemi doktorunun üçüncü mevkiyle pek ilgilenmediğini söylediler. Hasta sıtmaya yakalanmış olmalıydı. Ona biraz kinin verdim. Ben hastayla uğraşırken öteki yemeniler bir köşede Muhammed Salih'in çevresinde toplanmışlar. Yan gözle bana bakarak bir şeyler konuşuyorlardı aralarında. Sonunda içlerinden biri bana doğru ilerledi. Uzun boylu, esmer yüzlü, kara gözlü biriydi bu. Ve bana buruşuk bir demet frank uzattı. Bunu aramızda topladık. Ne yazık ki fazla değil. Bizi hoş gör ve bunu kabul et. Geriledim. Şaşırmıştım. İlacı arkadaşlarına para almak için vermediğimi anlattım. Yo yo, biliyoruz bunu. Fakat sen yine de bu parayı kabul et. Bu bir ücret değil, bir hediye. Kardeşlerinin hediyesi. Sen bir Müslümansın ve bizim kardeşimizsin. Hatta bizlerden daha iyisin sen. Çünkü biz Müslümanlık ama sen İslam'ı kendi basiretinle buldun. Hadi al bu parayı kardeşim. Allah aşkına al artık. Fakat ben Avrupa geleneklerinden henüz tamamen sıyrılamamıştım demek ki. Direttim. Hasta bir arkadaşa yaptığım yardıma karşılık hediye kabul etmem mümkün değil. Üstelik yeterince param var benim. Sizin buna benden daha çok ihtiyacınız var. Ama ille de vermek istiyorsanız onu Portsa'yı bir fakire verirsiniz. Hayır diye diretti Yemenli. Bunu kabul edeceksin.'' Eğer kendine alıkoymak istemiyorsan, kendi adına sen verirsin bir fakire. Bu kadar ısrardan sonra hala tekliflerini geri çevirmem sarsmıştı onları. Sustular, bozulmuşlardı. Sanki paralarını değil de kalplerini reddetmiştim. O an kavradım. Ben ve sen arasında duvarlar örmeye alışmış insanların arasından gelmiştim ben. Buradaki insanlarsa duvarları olmayan bir toplumun üyeleriydi. Verin parayı kardeşlerim. Alıyorum. Teşekkür ederim. Yarın inşallah Mekke'de olacağız. Yaktığın ateş son ateş olacak Zeyd. Yolculuğumuz sona eriyor. Fakat muhakkak ki yakılacak başka ateşler de olacak amcacığım. Ve önümüzde her zaman yeni bir yolculuk olacak. Olabilir Zeyd kardeşim. Fakat öyle hissediyorum ki bu yeni yolculuklar artık bu ülkede geçmeyecek. O kadar uzun zamandır Arabistan'da dolaşıyorum ki bu ülke adeta kanıma işledi. Şimdi ayrılmazsam Korkarım ki bir daha hiç ayrılamayacağım. Gitmeliyim Zeyd. Suyun berrak ve temiz kalması için akması gerektiğini hatırlamıyor musun? Henüz gençken istiyorum ki dünyanın başka yerlerinde, Hindistan'da, Çin'de, Cava'da yaşayan Müslüman kardeşlerimiz nasıl yaşıyorlar bunu göreyim. Fakat amcacığım, diyor kaygıyla Zeyd. Eminim Araplara duyduğun sevgiyi yitirmemişsindir. Hayır Zeyd, onları eskisi gibi yine seviyorum. Hatta belki eskisinden daha fazla. O kadar ki, geleceğin onlara vaat ettiği şey beni kaygılandırıyor. Duyduğuma göre kral, para kazanmak için ülkesini frenklere açmayı tasarlıyormuş. Onların Elhasa'da petrol, da altın aramalarına izin verecekmiş. Bütün bunların Bedevilere neye mal olacağını Allah bilir. Bu ülke bir daha hiç eskisi gibi olmayacak. Çöl gecesinin sessizliği içinde dört nala koşan bir devenin ayak sesleri geliyor. Karanlığın içinden kamp ateşimizin aydınlığına, uçuşan eğer püskülleri, dalgalanan abasıyla yalnız bir süvari çıka geldi. Devesini aniden durdurdu ve onun çökmesini beklemeden aşağı atladı. Kısa bir selamdan sonra bir tek kelime söylemeden eğer heybelerini indirip kamp ateşinin yanına koydu ve yere oturdu. Hala susuyordu. Ürkmüş bir hali vardı. ''Allah uzun ömürler versin sana Bu Said'' dedi. Yabancıyı tanıyan Zeyd. Ama yabancı susmakta devam ediyordu. Bunun üzerine Zeyd bana dönerek bu ifrit İbni Suud'un muhafızlarından biridir dedi. Ebu Said somurtup duruyordu. Kalın dudakları, iki uzun bukle halinde dikkatle örülmüş saçları, Afrikalı kökenini açığa vuruyordu. Son derece iyi giyimliydi. Kuşağında muhtemelen kralın hediye ettiği bir hançer vardı. Bineği ince bacaklı dar alınlı, omuzları ve arka ayakları güçlü, kuzey ırkından bal renkli nefis bir deve. Ne oldu sana bu Said? Niçin anlatmıyorsun dostlarına? Cin mi çarptı seni? Nura diye fısıldadı. Ve bir süre sonra sıcak kahve dilini çözünce bize Nura'dan bahsetti. Erras şehrinden ne ciddi bir kızdı bu. Kızın babasının adını söyleyince tanır gibi oldum. Nura, Diğer kadınlarla birlikte kuyudan su çekerken gizlice bahçe duvarından seyretmişti onu Ebu Said. O an sanki kalbime bir ateş düştü diyordu. Seviyorum onu. Fakat babası olacak o köpek soyu kızı bana vermezmiş. Hasis herif. Kızın benden korktuğunu söylüyor. Yığınla para teklif ettim mehir olarak. Ayrıca arazimin bir kısmını da verdim. Ama herif yine de razı olmadı. Sonunda yeğeniyle evlendirdi onu. Lanet să-ți o